şehvet gücü gücü var. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kadına verdiği şehvet gücü erkeğin şehvet gücü üzerindedir. Ey kadın şehvete geldiği zaman erkekten yetmiş derece farkı vardır. Daha fazla, yani. Daha fazla. Onun için onun hanımı gerçekten o an için beyiyle cima yapmak istiyorsa o zaman istediği zaman beyi onunla onun isteğini gidermesi gerekiyor ve bir gün Ali satt ve selam bir gün Ali satt ve selam mescide giderken cemaat mescide girdikten sonra orada hemen süratli bir şekilde evine kalktı gitti bir an için Vive geldi tekrar geri geldikten sonra baktılar ki saçlar ıslak sakalı falan hepsi ıslak ve orada Ali satt ve selam onlara söylüyor diyor işte diyor o an için aklına geliyor Ali satt ve selam yani cima aklına geliyor ve hemen o şey aklında kalmaması için, namazda ona engel olmaması için, vesvese vermemesi için orada hemen aleyhisselatü Selam gidiyor. Hanımlarından birisine gidiyor orada cimani yapıyor ondan sonra banyosunu yapıyor ondan sonra geliyor namazı, ne yapıyor namazı kıldırıyor. Dolayısıyla bir erkek, erkek olsun kadın olsun erkeğin hanımına, hanımın da erkeğine karşı bu konularda gerçekten birbirlerinin haklarını korumaları gerekiyor. Ve biz bunu... Kadın haklarında bunu buna değinmiştik, değil mi karı koca haklarında? Ee, sen yoktun, Yok, evet. Rıfat kardeş. Bu bu meseleye biz karı koca haklarında buna değinmiştik. Evet. He, efendim. Ee, bir baba, baba bir